Müslüman bir kadın, ehli kitaptan bir erkekle evlenebilir mi? Bu konuda bir behis var mıdır? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Asıl olan Müslümanların Müslümanlarla evlenmesidir. Ancak Müslüman erkeklerin ehli kitap kadınlarla evlenmesine izin verilmiştir. Yani bir Müslüman erkek nasıl ki Müslüman bir hanımefendiyle evlenebiliyor ise Müslüman bir e, ehli kitaptan olan bir kadınla da evlenebilir. Buna da ruhsat verilmiştir. Ancak Müslüman bir erkek kesinlikle ehli kitap dışındaki diğer kafir dediğimiz kadınlarla evlenemez. Evet. Ne Budist ile, ne Konfecist ile, ne başka biriyle evlenemez. Müslüman erkeğin evlenebilmesine ruhsat verilen tek yer, ehli kitaptan iffetli olan kadınlarla evlenmesidir. Evet. Bunun dışında Müslüman erkeğe de ehli kitap dışındaki Yahudi ve Hristiyan kadınlar dışındaki diğer dinlere mensup olan kadınlarla evlenmesine asla müsaade edilmemiştir. Müslüman hanımların kafir erkeklerle ister bu ehli kitap erkek olsun, isterse başka dinlere mensup olan erkekle evlenmesi olsun, bu kesinlikle kesinlikle haram kılınmıştır. Bu asla caiz değildir. Dolayısıyla günümüzde mesela Avrupa'da yaşayan Müslüman kadınlar, Müslüman kızların ehli kitap bir erkekle evlenmesi, Helal değildir. Buna hiçbir alim de caizdir dememiştir. Günümüzde bazı akademisyenler efendim şöyle bir gerekçe, gerekçeye dayanarak, gerekçenin altına sığınarak buna caizdir diyebiliyor. Bunlar bir iki kişi. Böyle çok fazla insan değil ama bir iki kişi. Sebebi de şu, Guya onlara göre Ehli Kitap'tan olan erkekler hoşgörü sahibi, işte eşinin dinine, inancına saygılı, ona müdahale etmeyen insanlardır. Dolayısıyla kadın hanımefendi Müslüman hanımefendi, onunla birlikte çok rahat dinini yaşayabilir, İslam'ı yaşayabilir, çocuklarını da efendim İslam üzere terbiye edebilir, çünkü Erkeğin ailede bir baskın karakteri Avrupa gibi ehli kitap olan bölgelerde kalmamıştır, diyor. Bu kardeşlerimin gerçekten bu gerekçesini anlamamız mümkün değil. Niye anlamamız mümkün değil? Çünkü hem Kur'an'ın ayetleri buna müsaade etmez, hem de 1438 senedir bütün İslam alimleri, bütün İslam alimleri, Müslüman bir kadının Müslüman olmayan bir erkekle dinine bakılmaksızın Müslüman olmayan bir erkekle evlenmesinin caiz olmadığı hususunda icma etmişlerdir. İcma etmiştir. Bakın ayete: Velatün kühlü müşrikine hatta velatün kühlü müşriket hatta yümin iman edinceye kadar kafir kadınlarla müşrik kadınlarla nikahlanmayın. Bakara suresinde devam ediyor ayet-i kerime. Ondan sonra geliyor velayetünkü'l müşrikîn hatta yü'minû. İman edinceye kadar da mümin erkekleri nikahla mü, e, müşrik kadın mü, müşrik erkeklerle mümin kadınları nikahlamayın diyor. Evet, açık. Mumtahine suresine geldiğiniz vakitte orada da Ayet uzun, hemen kısaca cevaplamak için diyorum. Diyor ki, ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتُ Ey müminler, Mekke'de yaşayan, o gün Mekke'de yaşayan, Müslüman kadınlar muhacir olarak, hicret etmiş olarak size gelirse, yani Medine'ye gelirse onları imtihan edin. İmtihan neticesinde onların mümin olduklarını anlarsanız, Müslüman olduklarını anlarsanız, ne diyor? Fela terciğu hun ne ilal Onları kafirlere döndürmeyin. Tekrar Mekke'ye kafirlerin içerisine geri döndürmeyin. La hun ne hilul Müslüman kadınlar kafirlere helal olmaz. Ve lahum yhilul lahum. Kafirler, müşrikler de Müslüman kadınlara helal olmaz. Efendim, bu açık. Bu açık. Hadise geldiğimiz vakitte Hazreti Cabir radıyallahu anh diyor ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, biz ehli kitabın kadınlarla evleniriz. Ama kadın ve kızlarımızı ehli kitaptan hiçbir kimseyle evlendirmeyiz. Evet. Hazreti Ömer Efendimiz de, Hazreti Ömer Efendimiz de Müslüman erkeklerin ehli kitap kadınla evlenmesine izin verilmiştir. Ama Müslüman bir kadın, ehli kitaptan hiçbir erkekle evlenemez diyor. Ayetlerimiz açık, hadislerimiz açık. Ayet ve hadis olmadığını farz edelim üstad. Müslümanların icması, Müslümanların icması, Kur'an'ın ayetinden hükme delaleti itibariyle daha kat'idir. Müslümanların icması, Kur'an-ı Kerim'in ayetinden hükme delaleti itibariyle daha kat'idir, daha kuvvetlidir. Müslümanlar bir konuda icma ettiği vakitte asırlar boyunca icma etmişlerdir bu konuda. Bundan sonra gelenin bu icmayı yarması ve bu icmaya itibar etmeden yeni bir görüş ortaya koyması asla caiz değildir. Burada evet. hiç ihtilaf yok. Onun için Avrupa'da yaşayan mümin bir kadın, Müslüman bir kadın, ehli kitap bir erkekle asla evlenemez. Bu evlilik caiz olmaz ve Aralarında bir nikah kıyılsa bile nikah batıl olduğu için geçersizdir. Geçersiz sayılır.